Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateş gelir. Allah hepimize hayır versin, hayrınıza arttırsın. Razı olacağı amelleri istemeyi hepimize nasip etsin. Ahiret amellerinde hepimizi hırsızlık versin. Sevmediği huyları, sevdiği huylarla değiştirsin. Rabbim hepimize sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini ve sevdiği insanların sevgisini versin kardeşlerim. Geçen hafta istemiş olduğumuz sohbet ifsaf ve ıslah üzerineydi. Ve hatırlayacaksanız Bakara Suresinin 11 ve 12. ayetlerinden sohbetimize başlamıştık. Neydi ayet-i Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dediğiniz zaman biz ancak ıslah edicileriz edicileriz derler. Ve kesin olarak bilin ki ancak kötülük yapan fesatçılar bozgunculardır. Lakin onlar ne yapmış Anlamazlardı. Ve bunun üzerinde fesat kelimesi nedir? Toplumdaki zararları nelerdir? Bunların üzerinde durarak devam ettik. Ve bir noktada fatemiz doldu. Bıraktık bugüne devam edeceğimizi söyledik. Ve fesat kelimesinin Allah azze ve Celle'nin hoşlanmadığı haneden olduğunu zikrettik. Bugünse buna devam ediyoruz. Fesatın görüntüsü ilk etapta tuyan olarak karşımıza çıkar kardeşlerim. Tuyanın ne olduğunu bilir misiniz? Allah Azze ve Celle kitabında dere yatakları bendini taştı zorladı taştı diyor. Defalarca aşması olduğu yeri bırakıp dışarıya çıkması buna ne deniyor? Tavgut deniyor. Ama bir sefer aşma hattı aşma buna nedir? Tuğyan denir. Yani hak, adalet sınırını aşma ve fesat ve burgunculukta birbirini tamamlayan bir özelliği gündeme gelir Tuval. Evet. Dedik ki sohbetin başında onlar yeryüzünü ikşap ettikleri halde ne diyor? Biz bozgunculuk yapmayız ki. Şimdi kendileri kendileri burgunculuk yaptığı halde hep salihleri bozgunculuk yapmakla suçlanmışlardır kardeşlerim. Kur'an tarihine şöyle bir bakalım. Ne kadar tuğyan ehli veyahut tagut, veyahut fesat, münafık kılıklı, haset ehli, bozguncu olan, müslümanların birlik ve beraberliğinden hoslanmayan, ancak kendi hakimiyetinin olmasını istediği insanlarda, bakın şu sözleri Kur'an'da okunmuştur. Bir Araf'tan Musa Aleyhisselam'ın kıssasını alalım. Musa'yı Firavun ve Elkan'ına gönderdik. Ayetlerimize karşı haksızlık ettiler. Fesatçıların, bozguncularının sonunun nasıl olduğuna bir bak. Firavun fesatçı ve bozguncuydu. Kendileri fesatçı olan Firavun ve yandaşları kendilerini ıslahatçı olarak gördüler. Toplumu ıslah etmek isteyen Musa'ya tesettir ve bozguncu damgasını koydular. ve halkını Musa'nın aleyhine kışkırttılar. Musa'yı ve milletini yer yüzünde bozguncukluk yapsınlar, sen de ilahlarından baş başa bıraksınlar diye mi pay veriyorsun dediler. Araf 120'e git. Kralım bana izin verin de Musa'yı öldüreyim, o Rabbin'e yalvara dursun Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Mümin 26. Bakın kardeşlerim, firavun ve yandaşları, kendi düzenlerini değiştirip yıkacak olan Musa'yı, neyle suçluyorlar? Fesat ve bozgunculuk yapmakla. Firavun düzenine karşı çıkan ve sosyal islam programı öneren Hazreti Musa, tavsi çıktığı düzen tarafından bozgunculuk kuşlamasıyla vatan haini bölücü olarak görülüyor. Ve böyle gösterilmek isteniyor. Her devirde kafirlerin müşriklerin tavrı budur kardeşlerim. Hiç farklı değil. Küfür ve küfür milletine baktığımızda hep tek gitti Günümüz dünyasında dişşanlı Müslümanlara Bizler Müslüman görünüşüne, sizler bayan olarak Müslüman görünüşüne sahip olduğunuzda sizi dışlamıyorlar mı? Hep yeryüzünde bozgunculukla e, suçlamıyorlar mı? Veyahut akidevi konulara girdiğiniz zaman hemen belki de en yakınlarınız tarafından başlamayarak şu sözleri çok rahat duyuyorsunuz. Belki gel atalarımın dinine uydanıyorlar ama bunca hoca bulamamış, bunlar e, bunları görmemişte siz mi görmüşsünüz? Sizden başka bunu anlayan yok mu? Veyahut sucu, bucu e, birçok kelimeleri bize ne yapabiliyorlar? Çok rahat takabiliyorlar. Veyahut daha da cahil insanların sözlerine bakın, çok derine dalma. Hatta e, öyle kendilerine göre tekerlemeler koymuşlardır ki e, veyahut her koyun kendi bacağından asılır. Genisini gürüten kaptandır. Veya biraz mücadeleci tavra girsen El-Kaide, radikal, İzullah. kökten dinci, Hizbullah, işte domuz bağı yaparlar, insanların kanını dökerler. Her asırda İslam'ı anlatmaya, yaşamaya, davet etmeye sarılan Müslümanlar ne olmuş? Hep bozgunculukla dinde e, fitne çıkarmakla yeryüzünde feşar çıkarmakla ve insanların asla bağlık bağlarını kesmekle şuslandırır. Peki dinimizde kardeşlerim diğer dersleri şöyle hatırlayacak olursanız onlar anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Kim bunlar? Bir Müslüman Kafir olan bir anne babaya sevgi, muhabbet besleyebilir mi? Dini manada diyorum. Şimdi bunun neresi borgunculuk Bir kafirle bir Müslüman ortak olabilir mi? Olamaz. Taat bin Malik geliyor, ey Allah'ın Resulü, benim Yahudi bir ortağım var, biz cehalette bununla ortaktık. Ve o kadar dürüst, namuslu birisi ki ayrıca tanışırız. O malı toplar getirir, ben satarım. O getirir, ben satarım. Karı bölüşürüz. Hiç aramızda hile, hurda, anlaşmazlık olmadı. Aleyhisselatü Vesselam yine hayır diyor. <gülüyor> Kâb edince peki diyor, ihtilaf ettiniz. Ateşiniz nasıl olacak? Ne demek istediğini anlıyor musunuz? Hanginizin dinine göre e, ihtilafımızı gidereceksiniz? Kâb bunu duyunca Hemen ne yapıyor? Sözünden vazgeçiyor, zucu ediyor. Yani Müslüman bunu yapmadığı zaman bölücü olmuş oluyor kardeşler? Her devirde Allah için, Allah'ın dinine davet eden peygamberlerden tut, en aşağı dava adamına kadar hep kuslanmıştır. Gerek kafirler, müslükler tarafından, gerekse kendi kavmi, kendi topluluğunun içinde söz sahibi olmak isteyen fesat ruhlu insanlar tarafından dahi hep ispatla, bölücülükle ve birçok soydan kuşlanmışlardır. Bunların hiçbiri müminin hareketi nedir? Değil. Şimdi insanları bölme fesadın birinci şeyi budur. Kur'an'da insanları yapay ayrımlara tabi tutma, bölme ancak silahuncu fesat bir yöntemdir. Firavun ne yaptı kardeşler? Doğan erkek çocuklarını öldürdü mü? Sonra kadınları ön plana çıkardı. Hangi topluluk kadınları ön plana çıkarır, söz sahibi yaparsa ne olur diyor? O toplum iflah, iflah olmaz diyor. Olur mu? Soruyor Olur mu? Olmaz. Ve Firavun ne yaptı? zayıf, güçsüz gördüğü insanları böldü. 8 parçaya ayırdı. Ondan sonra ne yaptı? Ben ilahım dedi. Şimdi yaşamış olduğumuz topluma gelin. Bir zaman Alevi Sünni davası güdüp milleti birbirine kırdırdılar mı? Türk-Türk davası, PKK davası, daha önce Çerkez davası, yani bir e, dünyaya bakın şöyle siyah beyaz ayrımı kavgaları oldu mu? Hala İngiltere ile İrlanda arasında sırf e, kavgası yok mu? Nereye bakarsanız bakın aynı şekilde insanları bölme parçalama metodu hala devam etmekte kardeşlerim. İnsanları sınıflara yapay gruplara ayırarak bölen fesatçılar mümin müşrik ayrımına bölücülük damgası vurarak sömürlüğe ve zulme dayanan kendi bölücülüklerini unutturmak istemektedirler. Bugün Hindistan'daki bu kast sistemi var. Bilir misiniz siz? Fark böyle sınıf sınıftır kardeşler. Bir sınıf öbür sınıftan ne kız alabilir ne onunla böyle eşit olabilir ya da aynı yerde bulunabilir biliyor musunuz? Halbuki Allah'ın yarattığı fıtrat üzerindedir. Şu havayının sen de temiz olmasını istersin ben de temiz olmasını isterim, öyle değil mi? Ama maalesef öbürü daha temizse, öbürü temizi ne yapamaz, koklayamaz. Birincisi insanları bölme firavun sistemlerinden. Yine insanlara fesat bilim yoluyla da girmiş kardeşlerim. Belki de travımızın buhranlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hep bilime karıştırılan yalanlar, İnsan itikadını, yaşayışını saptıran en büyük nifak olmuş. Allah Adem'i neden yarattı kardeşler? <gülüyor> Topraktan değil mi? Çamurttan. Anası babası var mı? <gülüyor> Yok. Havayı neden yarattı? <gülüyor> Adem'in eyyetini var. İsa Aleyhisselam'ı babasız Allah'ın cibirliği göndererek üflediği ruhtan. Ve bizi de belli bir sebebe dayandırarak. Peki, bu insanlığa, insanlık tarihini nasıl anlatıyorlar kardeşlerim? Hayvan olmuş. E peki hayvanı kim yaratmış? Neden yaratmış? Hiç soran var mı? Yok. Ormandaymış, kıllıymış, kuyrukluymuş. Ağaçtan sallanırken kuyruğu kopmuş. Sonra orman yanmış. Ağaçlardan gidememiş, yürümeye başlamış, dik olmuş. Güneşten kılları dökülmüş. Sonra bir şeyler giymiş sonra olmuş maymun. Ondan sonra belli evrelerden sonra insan. Yani bilimin inkar edebilmek, yalanlarını katarak şu insanlığa öğrettiğine bakın. Çizgi filmlerle, kitaplarla veyahut hepimiz okulda okuduğumuz Hiç insanlık tarihi olarak Kur'an tarihini insanlar anlattılar mı? Hep tarihinin çuvalesine. Bilim yoluyla da insanların çirilenen şu zihinleri bu yaşlara geldiğinizde veya sizlerin şu yaşlara geldiğinizde doğru ilmi algılamada hep güçlük çeker hale geldiniz. Ve şu andaki insanlığın buhranlarından en büyük bilim yoluyla yapılan teşeplardır. Şalan biri hamama girmiş, bakmış ki taş suyun yüzünde yüzüyor, hemen dışarıya koşmuş. Buldum, buldum, buldum. Ne? Suyu kaldırma gücü var. Zaten o güç orada. Sen yeni keşfetmişsin salak herif. İşte Asimet kanunu diye tarihe geçer. Ama Allah'ın koyduğu o kanunu, yani koyucu ne yapılmaz? Hiç hatırlanmaz. Veya dünya meselesinde dünyanın hareketlerini bize nasıl öğrettiler? Bir gemi gidiyor, gidiyor, gidiyor. En son neyini görüyorsunuz? dumanının. Bu da neyi gösterir? Dünyanın yuya yuvarlak. Bilim hep yalanlanmış değerli. Altıgen olduğunu, yuvarlak olmadığını bugün bildikleri halde uydular var birçok şeyler anlatabiliyorlar mı? Anlatsalar Kur'an tarihi çıkacak. Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğu ne yapacak? Gündeme gelecek. Bilim yoluyla insanlar ne yapıldı? Cahilleştirildi. Peki bizde ne oldu? Allah inancı anlatılırken neye bakarsan Allah olmadı mı? Vahdetir vücut. Veya Allah'ın isim ve sıfatları kendi akıllarına vurularak kimi kabul etti, insana benzetti kimi de insanda var diye ne yaptı? Tamamen reddetti. Yani bilim her türlü şeye ifsadı ne yaptı? Soktu. Bugün Müslümanların arasında birlik, beraberlik yoksa neden yok kardeşler? Doğru bilgi olmadığı için, yanlış bilgi kafalarında olduğu için ne yapıldı? Millet birbirini itmeye başladı. Allah hepimize hayır versin. İfşadın, sesadın kaynaklarından birisi de neymiş? Bilim yoluyla yayılan sesadın. Bu da insanı ne yapıyor? gerçek ilme gitmeyi engelliyor. Şu an bir şerefis duydunuz mu? Her sanatının sanatını yaratan da Allah, Allah Adam sanata bakıyor ama sanatı görüyor. Bak şimdi şurada manzaralar var. Ne kadar güzel değil mi? Peki bunu yaratan kim? Allah. Baktığın zaman göreceği nokta yaratıcı. Yani yaratılan varsa onu bir yaratan nedir? Var. İşte insanın önce bunu idrak etmesi gerekir. Fakat bilim bize neyi gösteriyor kardeşler? Yaratanı değil, onu bulanı ön bulana çıkararak onu övüyorlar. Aynen hepiniz hatırlarsınız yakın tarihte gökte bir delik var dediler, kara delik. Duydunuz mu hiç? İşte kıyamet buradan kopacak dediler, bayağı bir yaygara kopardılar. Ve bu delik işte e, büyüyor. Sakın şunu kullanmayın. Mesela şu diş macununda bir şey varmış, ne o? Onun işte deliği büyüklüğünü falan, o gibi maddeleri kullanmama, birçok şeyleri ne yaptılar? İnşallah anlattılar. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? He? Hiç duydunuz bu kara deliklerle alakalı? Müslümanlar koydu bu tezi, onlar da kabul ettiler. Allah'a hamdolsun, Allah öyle güzel, eşsiz, mükemmel, nizam yaratmış ki oraya koyduğu kara delik gökteki, fezadaki ne kadar pislik şey varsa oradan emerek göğü temizliyormuş. Yani bir çöp tenekesi Yani o kadar mükemmelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Daha dün ne dediler buna? Aynı bilimle. Bugünse, delinle, Kur'an'la gidince Hepsi ne yaptılar? Hayran kaldılar. Aynı kafirlerden bir tanesi var. Arif, arış duydunuz mu? Neye bakarsam bakayım diyor. Neyi incelersem inceleyeyim Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya beni zorluyor. Kafir'i söyledim biliyor musunuz? Evet diyor. Yağmuru Allah yağdırır. Ama nereye ne kadar kaç damla ineceğini bilmez diyor. Bak burada atıyor üstesini. Bakın bu bilim yoluyla bize giren pislik ve bunların uydurduğu kelimeleri size söyleyeyim tesadüf, şans bu kelimeler işte Aristo gibi, Eflatun gibi kafirlerin bizlere soktuğu kelimeler. Bizde ne var kardeşler? Yani Allah takdir etti. Hepimiz Kur'an okuyan insanlarız. Demek ki bizim ilme Allah'ın kitabına çok ihtiyacımız var. Ona gittiğimizde yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki onun haberi olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diye. Demek ki bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan ne yapmıyor? Kımıldamıyor. Nasıl olursa senin şansın yaver gidiyor. Nasıl oluyor da tesadüf yani Haşa! Ne demek istiyorlar, tütçeleştirebiliyor musunuz? Evet. Eskiden güzel şeyler vardı, Kur'an dillerinde belki okumuşsunuzdur. İşte Seylusov'un birisi geliyor, kafada foter derler, niye foter diyorlar bilmiyorum. İşte geliyor Ebu Hanife'ye, sen diyormuşsun ki, insan topraktan yaratıldı, ee, ve işte Allah var işte insan topraktan yaratıldı ve kaderden bahsediyormuşsun ben bunlara inanmıyorum Allah varsa göster şeytan ateşten yaratıldı diyorsunuz cehenneminde ateşten olduğunu söylüyorsunuz ateş ateşten müteessür olmaz kader kader diyorsunuz oturup çalışıyorsunuz niye başınıza geleceğe beklemiyorsunuz diye bir soru soruyor Ebu Hanife de tamur karıyormuş. hanım anlatıyorla kerpişte şöyle kuruyormuş alıyor adamın kafaya bir tane çakıyor. adam kadıya gidiyor kadıya şikayet ediyor kafası kanıyor ağrıyor kadı Ebu Hanife'yi çağırıyor okudunuz mu bunu hiç? nasıl okumuyorsunuz ya ben Kur'an dilini aldım verme hepsini okurum burada neler var diyor hepsinde var aşağı yukarı ha şimdiler yoksa bilmiyorum. Hadiye gidiyor Ebu Hanife ve ''Niye bu adamı dövdün?'' diyor. ''Ben bu adamı dövmedim.'' ''Ne yaptım?'' Sorularına cevap verdim. Hı. ''Nasıl?'' E ''Dedi ki, siz Allah'ın varlığından bahsediyorsunuz. Ben görmediğim bir şeye inanmam.'' E ''Ben cevabını verdim.'' ''Nasıl?'' E ''Kafaya bir çaktım.'' Diyor. O da başladı, ''Kafam ağrıyor ağrıyor.'' E ben dedim ki, o ''Ağrıyı göster.'' Adam gösteremem ama hissediyorum. E ben de gösteremem ama Allah'ım hissediyorum dedim. Bak bu birinci sorunun cevabı. Dedi, dedim diyor. Peki diyor. İkinci soru. E cevabını verdik ya. Ne sordu? Şeytan Kur'an'da ne zikredilir? Ateşten yaratıldı. Cehennem o da ateşten. İnsan da topraktan yaratıldı. Ben de bunun kafaya toprağa çaktım. Bu nasıl topraktan müteessir oldu? Kafasına ağrı girdiyse Veyahut yaralandıysa, şey, şeytan da aynı şekilde ateşten ne yapacak? Müteessür olacak diyor. Peki diyor, üçüncü cevap verdik ya diyor, nasıl? Madem kadere inanıyorsunuz, oturun akıbetinizi bekleyin dedi. Niye amel ediyorsunuz dedi bana dedi. E geldi beni sana şikayet etti. Madem kadere öyle inanıyor da, niye beni sana şikayet etti diyor. Yani, bu tür fesat, israt ruhlu insanları, ee, sözleri bir kerpisten dahi ne yapılabiliyormuş? Cevap verilebiliyormuş. Yani şeytanın birleşi bu kadar zayıf kardeşler. Bilim dedikleri hep insanların gözlerini boyama, zihinlerini meşgul etme. İnsan akıl eder, atılan düşüncenin yanlışlığını Kur'an ve sünnete giderek değerlendirirse, ipuç diye ne yapmaz? Düşmez. Bakın bir gün internette, eniştikte e, bir atayist diye birisi geldi, Doktormuş. Daha sonra tanıştık. Erzincan'la, Almanya'da. Hatta diyaliz doktoruymuş. Çok da uzman birisi. Şu an elhamdülillah iyi bir Müslüman, samimi bir Müslüman. Girdi bizim odaya. Ben dedi maymundan geldim dedi. <gülüyor> i̇yi, hoş geldim ama biz maymun dilinden anlamayız ama iyi eğitiriz dedim. Gel bakalım. Senin atanın kılları kaç santimdir, boyu nasıldı, kuyruğun ne zaman koptu diye sormaya başlayınca rahatsız oldu. Ya senin atan maymunsa, baban maymunsa, gorilse, niye rahatsız oluyor? Doğru mu? Yani insan atası olarak gördüğü birinden soru sorulduğunda rahatsız olur mu arkadaşlar? Bana sorun annemden babamdan, ben rahatsız olmam. Demek ki doğru olmayan bir değeri doğru diye kabul edersen üzerine de gelindiğinde insan fıtratı bozulduğu yerde ne yapar? Rahatsızlık ya. İşte insanların fıtratları öyle bir bozulmuş ki doğruyu algılayacak güçleri kalmamış. Biz fıtrata seslenmeliyiz kardeşlerim. Bozunan noktadan girmediğimiz müddetçe fesadı engellememiz mümkün değil. Evet. Zannederken burası biraz yepyeni. Yine ahlak yoluyla sesat. Bu da çok tehlikeli. Doğru mu? Ahlak yoluyla çağlar boyunca öyle bir sesat yapılmış ki toplumlar çökertilmiş. Ve münafık ve müşriklerin devrimizdeki ulaştıkları durum öyle hale geldi ki utanılacak durum. Ben size şu an Türkiye'de yaşamış olduğumuz toplumdaki ahlak çöküntüsünde yapılan iğrençliklerin rakamlarını vermekten utanıyorum. Öyle hale geldi ki yaşamış olduğumuz toplum, toplum ahlak diye bir şey kalmadı. Peki İslam'da ahlak deyince biz ne anlıyoruz kavdası? Mesela önderimiz, ahiret için numunemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için onun ahlakı neydi diye sorulduğunda ne cevap geliyor? Demek ki Kur'an hayatımızda olmayınca bu sefer ahlaksızlık ahlak diye ne yapıyor? Hayatımızda oluyor. Kur'an'a baktığımızda erkek erkeğe cinsel münasebet yapan, kadın kadına cinsi münasebet yapan toplumlar helak olmadı mı? Bugün bunlar evlenebiliyor mu? Bırakın kapalı kapılar ardını, bugün resmi olarak niçahlanabiliyorlar nasıl? tarih sahip olabiliyorlar biliyor musunuz? Ve bugün bizim yaşamış olduğumuz şu topraklarda üniversitelerde kaygulupları kuruldu. Kaygulupların ne olduğunu biliyor musunuz? Yani erkek erkeğe cinsî münasebet yapanlar diye yazmıyorlar. İsmini değiştiriyorlar, kadın hale getiriyorlar. Ve toplumu o hale yetiştire, getirebilmek için eğitiyorlar. Aynı şeyler kadınlarda da durumda oluyor. Ve bu pişlik, bu ahlaksızlık öyle hale geldi ki, bunun tek çözümü neye giderek? Lan ahlakına giderek kardeşlerim. Ahlaksızlık bugün öyle hale geldi ki, hiç kimse bundan rahatsız olmaz hale geldi. Doğru mu, yanlış mı? Bugün herkesin evinde televizyonlar yani takıyor diyorsunuz abi diyoruz ama uydular var mı? Allah aşkına hangimize hayır getiriyor? Allah için soruyor. Bir tane kardeşim bana çıksın bu bana hayır getiriyor desin. Var mı? İnternet. Hangi kardeşe hayır getiriyor? Ya biz bunları hayra çevirsek bize hayır getirmez mi bu? Allah için kullanıyorsanız bunları hayra kullanın. Allah için. Yoksa şu ahlak yoluyla yayılan fesat sana bulaşmamış olabilir. Ama çocuğuna bulaşacak. Neşrine bulaşacak ve sen bunun hesabını Allah'a veremeyeceksin. Bakın bu fesadı engellemek varken mücadele etmek varken biz kendi elimizden evimizde bu mikrokları barındırırsak Dikkat etmezsek e biz çıkıp da topluma nasıl gelin hayra uyuyup, hayra davet edelim, fesattan uğraşalım, gücümüz olur mu kardeşler? he musunuz Ahlak yoluyla yapılan fesat hakikaten çok çok ileri durumda. Bakın şimdi bir kadın erkek ilişkisini ele alın. Bir kadın ve bir erkek kapalı kapılar ardında kalmasın diyor mu dinimiz? Bugün çalışma ortamlarından tut veyahut ehliyet alan kardeşlerim, bayan kardeşlerimden tut. Artına bu karşıydı, marşic diye almayın bunu. Bir kaza yaptınız. Ne yapacaksınız? Hı? Ararsınız. Hap çekmiyor. Bunları bir düşün. Karşı değil mi ha? Clinton'un dediğini demiyorum ben kafir birinin. Muhammed bugün yaşasaydı kadınların hepsine ehliyet verirdi, araba kullanmalarına müsaade derdi Tabi. Allah Resulü yaşasaydı sen o ağzını açamaydın. Sen konuşamazdın. Bu bizim mutancımız. Bir kafir çıkıyor çok rahat konuşuyor. Çünkü peygamber yok karşısında da ondan. Peygamberin ashabı da yok. Değil mi? Rahat konuşuyorlar. Bugün ahlak çok yönlü olarak bozulmuş. Kardeş dahi olsalar, bir yatakta yatsalar, aralarında engel olmadan bir örtünün altında yatmayı ne yapıyor? Dinimize yasaklıyor. İlla bir suç mu isteyecekler? Hayır. Şeytanın yolu kapatılıyor. Bir kadın erkekten konuşacak, yabancı. Normal konuşacak. Karşıdakiyle konuşurken Farsi daikinin kalbine hastalık verici ne bir erkek, ne de bir kadın ne yapamaz? Konuşamaz. Kadın akrabası, hasta yatıyor, kocasından izin almadan ne yapamaz? Gidip ziyaret edemez. Bir erkek, bir kadın yabancı bir erkekle, yabancı bir kadın ne yapamaz? Tokalaşamaz. Bir kadın ne olursa olsun sokağa çıktığında sürme süremez koku sülünemez allanıp kullanıp kapının önünde ne yapamaz çıkamaz çıkarsa evine vardım da aynı zina etmiş gibi kusursun. bakın dinimiz bunları ne yapıyor ne için söylüyor dinimiz bunlara kardeşler yani dinimiz yaşaklar dinim Allah aşkına seni koruyor beni koruyor bunlara uyulmadığı zaman ne yapılıyor Ahlaksızlık gündeme geliyor. Fıtrat korunluyor. Neşil korunluyor. Ve tamamen sesat yeryüzüne ne yapıyor? Yayılıyor. Bakın şimdi belasına bakın. Sen burada otur. Tevhidi anlat. Hakkı anlat. Hani geçen sohbetler gözüklettiğim bir şey var hatırlıyor musunuz? Yağatma şık. Ben de günahlar olarak helalim. Bir televizyonda erkeği izledim. Kadını izlediniz, içkiyi izlediniz, sigara içeni izlediniz, gribet edemeyi dinlediniz. Çok günahlar düşünün. Ahlaksızlık bir şey gördünüz, yatak sahne izlediniz, hiç daha olmadınız, kapatmadınız falan. Hepsi bir günah. Yani bu yönlerini alın. Ben size anlattığımda bunlar size perde olmaz mı? Şöyle bir kalbe sahip olsanız anlatılan her şeyi ne yapar? Ne bir şey Önde engel yok. Ama şunları günah olarak kabul ettiğinde benim sözlerim nereye yaracaksınız? Anlatabildim mi demek istedim mi? Yani şu yönden istenen sesler Müslümanların kalplerini ne yapıyor? Bozuyor. Allah'la arasına perde koyuyor ve bu sefer perdeler büyüyor. Kulaklara ağırlıklar konuyor. Hı. Ne nasihat, ne davranış, ne ahlak. Anlaşılmıyor. Şurada bir işi yanlış hareket bile yapsa. O hareket doğru gözüküyor, ıslah edici olan salih insanlar ne hale geliyor? He? Kalbi bozulan, perdeli olan, günaha meyilli olan, hakkı takdire edemez kardeşler. Allah aşkına, katliamcı temiz değil. Bu da ahlak yoluyla teşak, ki en önemli, hepsi önemli. Bu da insanda, insanlığı ne yapmıyor? bırakmıyor. Evet. Yine fesadın bir yönü de kardeşlerim, ekonomi yönüyle fesad. Dinimiz insanların meşru ihtiyaçlarını karşılamak için belirli şartlarda helal dairesi içinde çalışmalarını ibadet kabul eder. Hatta senin eşinin eşinin ağzına verdiği lokma neden sayar? Sadakadan, kurluktan sayar. Ve cimriliği Haram kıldığı gibi israfı da ne der? Şeytanın kardeşliği olarak şiddet eder. Fesatçılar ise israf ve tüketim hızlanmasını ne yapar? Her zaman tepikler. Bakın Müslüman olduğu halde hayra cimri kendine israf eden ne kadar çok Müslüman var değil mi? Bu hayra mı sebep olur? Sevre bu da fesatın çok çok ayrı yanıdır kardeşler kardeşlerim. Savurganlık ve zulüm aç insanın doyurulmaması birçok insanın da birbirinden korkmasına sebep olur. Allah aşkına biz birçok ayetleri niye istedik? Kendileri hakikaten ihtiyaç içindeyken din kardeşini kendine tercih ediyor mu? Ve tercih ederken edilecek mal nedir? En sevdiğinde razı olduğunda ancak bunu yaptığında Allah dinle kabuldür. Evet. Ekonomi yoluyla yapılan ifşat hakikaten Müslümanları ne yaptı? Bozdu. Bir hadis-i şerif var hatırlıyor musunuz? Bir gün kıtlık zamanı sahabenin birisi Allah Rüşmü'nü yemeğe davet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da bekle Enes'i gönderiyor. Birçok Müslümanları bölük bölük çağırıyor. Bu arada birisi asla dayanamayarak sofraya saldırıyor. Aleyhisselatü Vesselam o esnada bir ses söylüyor. Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi. Bakın vakayı yakalayıp o kadar dikkatli o kadar güzel bir analiz var ki kıtlık var mı? Açlık var. Yani artık dayanamayacak halde orada da sınırlı bir yemek var. Ve Allah Resulü birçok insanı çağırmış. Oturun demeden bir tanesi ne yapıyor? Oturuyor. Aynen diyor böyle bir gün kafirlerde size ne yapacak? böyle saldıracaktır. Yani hırslı, hiçbir şey düşünmeden sadece oradakileri elde etme. Yeme. Sade soruyor. Ey Allah'ın o gün biz az, onlar çok olacak da buna binaen kendilerini cesaretli kılıp da onun için saldıracaklar? Ne diyor Allah Resulü? Aleyhisselatü Vesselam. Hayır. Aksine o kadar çok olacaksınız ki ama bir ser suyunun, yine bakın gördüğümüz, analiz edebileceğimiz bir noktayı gösteriyor. Ser suyunun getirdiği ser çöp gibi değersiz olacaksınız. Devam ediyor. Ve Allah düşmanlarınızın kalbindeki size olan korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak. Ve susuyor. İlk defa bir kelime kullanıyor. Şahabe ne diyor? Vehen nedir? Nedir ve her? Adi, ölümden korkmak dünyayı sevmek. Nedir? Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamak. elimi seviyor musunuz kardeşler? Allah Resulü'nü Resulü'nü devamlı yaptığı dualardan bir tanesi. Hepimizin bildiği bir dua ama ben yine de öğreteyim. Allah'ım bana ölümü sevdir. Allah'ım bana sana kavuşmayı sevdirsin. Bakın çok çok ettiği bu alandan bir tanesi. Bir Resul dahi bu duayı yapıyor mu? Hiç aklımıza ölüm geliyor mu kardeşler? Gelsin. Ağızların tadını keser diyor. Ahireti hatırlatın diyor. Ve ahirete hatırlatmadan birkaç tane hatırlatma yapalım. Şu dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar Allah'ın huzurunda ne yapmayacak, ayrılmayacak. Birer tanesini sayın bak. Ömür. Yılı. Geçtik. Neredeyi kıt? Aşktan mı, meşgilden mi, sağdan mı, soldan mı, maştan mı, avarelikten mi, saçı başı düzeltmekte mi? Bilim, sağlık merdivenler. Yani? ayrı İlim, ne öğrendin, ne yaptın, anlattın mı, anlatmadın mı? Mal, nasıl kazandın, nasıl harcadın, cimrilik mi yaptın, savurganlık mı yaptın? Bakın bunların hesabı verilmeden ne yapılmayacak? Ayak, ayrılmayacak. Öyleyse bu fesada bizim ne yapmamamız uymamamız lazım. Bir gün sahabenin bir tanesi bir sahadeye oturmaya gidiyor kardeşler. Bakın onların hallerine bakın. Tam böyle kapıyı açıyor. Böyle bir halı asmış duvara sahabe. Hemen geri dönüyor. Öbürü boynunu büküyor. İki tane hanımı varmış. Bunların diyor şeyine dayanamadım da işte bir halıyla duvara. Biz diyor duvara halı giydiren ele gelip oturmayız. Peygamber'in zamanında bu yoktur. Bizim nasıl? Emre'l-Mü'minin Ömer bir gün Ebu Ubeyde bin Cerrah'a misafir olmak istiyor. Okudunuz mu bu kısaların? Ebu Ubeyde bin Cerrah hayırdır diyor Emre'l-Mü'minin yoksa sen koca karalar gibi gözünü mü sıkacak? Yani ağlamak mı istiyor? Sen ama amma cimrisin evine davet etmiş Neticede Zorman evine davet ettiriyor. Ömer'in kendi dilinden bakın, tasvir edeyim. Evine vardığımda diyor, bir film dahi yoktu diyor. Beni diyor, oturtacak bir şediri yoktu. Sadece kendisinin oturduğu terpiçten, topraktan bir şedir yapmış, ayaklarını da şöyle koyacak, önüne bir sedir yapmış, beni oraya buyun etti diyor ben biraz oturdum, senin misafirine ikram edecek bir şeyin demiyor, Anma da cimrisin dediğimde diyor, bir sepetin içinde kuru birkaç etniği getirdi, bana ikram etti diyor. Ve ben dayanamadım, ağlamaya başladım diyor. Ebu Bey de diyor ki, sana demedin mi? Koca karı gibi gözlerini sıkacaksın. Sen ki diyor, Allah'ın diyor, Resul'ünün aramızda bir kavum bir kavim geldi, kavminin eminini e, ver dediğinde hiçbir zaman diyor mescidin içinde diyor kafamı kaldırmadım Resul beni görsün diye diyor. Ama o gün diyor devamlı kaldırdım hani beni görsün diye. Ama o, o seni şişti diyor. Ebu Ubeyde bin Cerrak kardeşlerim elinde ne varsa hep fakire sukaraya infak eden birisiydi. Beni seven arkamdan benim gibi gelsin sözünü Öğlene kadar hayatında gösteren bir sahabeydi. Bu yüzden de Peygamber nasıl ölmüşse onun gibi ölebilmek için onun gibi yaşanmıştır. Allah onlardan razı olsun. Bakın bunlar bize bir örnek mi? Bugün böyle bir örnek içinde yaşayana siz ne dersiniz? Hı? Ne dersiniz? Evine bile gitmezsiniz, değil mi? Evet. Allah hepimize hayır versin. Onlar da inşandı. Onlar da nefis taşıyorlardı. Ve onların da eşleri, onların da çocukları vardı. Unutmayın kardeşlerim. Onların da vardı. Evet. Burayı da geçelim. Şu andaki fesatlardan bir tanesi önemleri seçtim. Siyaset veyahut politika yoluyla yapılan fesat. Var mı bu? İnsanların inanç yapısını bozan ve huzurunu ciddi biçimde kaçıran belki de en önemli fesat yolu bu. Doğru mu kardeşler? Bir askerlikten, bir partiden arkadaşların yanında bir laf aç, sanki tevhidden konuşuyor. Sınaranızda var mı böyle bir? İnşallah, elhamdülillah. Siz elhamdülillah askerlik yok, partide pek sıcaklık yok. Düşünün Allah'ın indirdiğiyle hükmetme <gülüyor> ve bu yüzden de fasık, zalim veya kafir olan biz günün her alanda karşımıza çıkmasına nasıl razı <gülüyor> Ve onlarca fesadın kaynağı olan bu mücadelede bizim bu türlü pisliklere hiçbir zaman bulaşmamamız gerekmez mi? Ama maalesef bu yoldan ne kadar umumen diyorum, müslümanlar teşat oluyor mu? Bakın, e, bir kardeşin babası bir partinin kurucularından az ismini vermeyeyim şey olmasın o parti bölündü başka bir parti çıktı. O da düşlendi Türkiye'de. Aynı parti bakın, yetiştiricileri aynı sadece içlerinden bölünmüş. O partide olanlara, bu partidekiler kafir diyor biliyor musunuz? İnanın o da insan, o da insan. Mümkün değil diyor, bizim partimizden bir başkasına oy veren, onu destekleyen Müslüman olamaz diyor. Fesadı görüyor musunuz kardeşler? Peki dinimizde bir Müslümana kafir demenin hükmü de Onda yoksa? Bakın fesadı görüyor musunuz? Babayla oğlu birbirine düşürmüyor mu? Düşürüyor. Bir seçim zamanı geldiğinde herkes belki birbirine düşüyor. Yani huzurlu yaşanılan bir apartmanda da namık tarafında oturuyorum hepiniz biliyorsunuz. Tam o köprünün yol ayrımında bir apartman var arkadaşlar. Seçim bölgesi. Yani seçim zamanı balkonun birinde bir partinin kocaman her ana bir başkasının kocaman. Her ana bir başkaşından kocaman. Yani hep değişik, hep de ayrı ayrı uç. Lan dedim, bunlar birbirine girer ama hayırlısı. Seçimin son iki gün falan kaldı, bak dedim, hep ehkiv arabası bekliyor dolmuştan Dolmuşlar, her geçtiğinde günde. Her gün birbirlerine giriyorlarmış. Daha önce bu adamlar belki çok iyi ne yapıyorlardı? Anlaşıyorlardı. Peki ayıran ne? Sevap günah mı? Hak mı, Hak mı batıl mı? Hı. Hiç uğruna birbirlerini ne yapabiliyorlar? Ne yapabiliyorlar. Demek ki politikanın da Müslümanlara neymiş çok büyük bir tesadüf var. Yine kardeşlerim fikir yoluyla yayılan fesat. Bu da biraz geriden alayım. Aslı saadetler sonra Hristiyanların, Yahudilerin kitapları, felsefe düşünür, yazar dedikleri, kelamcıların kitapları tercüme edilerek Arapçaya sokuldu. Ve bu kitapların Arapçaya sokulmasıyla temiz dima beyinler ne yaptı? Kirlenmeye başladı. Allah inancını, peygamber inancını, din inancını, kitap inancını, vahiy inancını ne yaptı? Tamamen bozdu. Ve öyle hale geldi ki bugün ağzı olan hani konuşuyor derler ya toplumda. Ağzı olan dinde konuşmaya başladı ve bu ne oldu? İnsanlar arasında kabul gördü. Demin Ebu Enes kardeşle konuştum buraya gelmeden önce. Şeyh'im diyor, gece yarın bire kadar diyor televizyonda Harun Yahya ile kapışmışlar canlı yayında. Adamı sıkıştırdık diyor. Mehdi olduğunu ilan ediyordu. Vallahi billahi tahlahidir kafir olayım ki demedim diyor diyor şimdi sıkıştırınca birisi karşısına çıkıp ne yapabiliyor? Hak ehlinin yanında konuşamıyorlar bakın Ama kendi toplumunu oluşturduğu yerde istedikleri gibi şeyi ne yapabiliyorlar? Yayabiliyorlar. Bugün piyasada kimin kitabı çok? Harun Yahya'nın kitaplarını cdlerini her yerde görebilirsiniz. İnternet dünyasına girip Fikir yoluyla çok rahatlıkla insanların beyinlerini ne yapıyorlar? Yıkıyorlar. Şeytan kardeşlerim bir şey işletebilmek için insan'a 99 hayır istedik. Sadece Darwin teorisi mi var? Anlattıklarına bir bakın. Ben inceledim, tek tek baktım. Hepsi akıl ve felsefe yoluyla. Allah inancının yaradılışı, Darwin'den daha çok bunlar baltalıyor. Onun için fikir yoluyla yapılan fesat, insanları öyle hale getirdi ki, Allah'a inanmayan, ondan hakkıyla korkmayan insanlar haline getirdi. Doğru mu? Dün Allah'ın ayetini okuduğunda Emir el müminin Ömer dışarıya çıkamazken korkudan bugün biz bir ayet okuduğumuzda ne kat irperiyor, ne titriyor. Doğru mu? Aferin. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Fikir yoluyla fesat, burada da okuyacağınız kitaplara, kafanıza yazacağınız ölçülere çok çok dikkat edin. Şahadeler bir şeyle karşılaştıklarında, anlamadıklarında ne yapıyorlardı? Allah ve onun Resulü en iyi bilendir. Bizim de ahlakımız bu olacak kardeşlerim. Evet. Teknoloji yoluyla yapılan keşaf. Evet. Belki beni suçluyacaksınız ama ben teknolojiye karşı değilim. Evet, Teknolojiyi de kullanmayı seven birisiyim. Ama evet. maalesef evet. teknoloji Müslümanları bozdu mu? Evet. Bugün bir telefon. Mı evet, Aile mi kullanıyorsunuz? Aile yapışını telefon bozdu kardeşler biliyor musunuz? Evet. Eve giderken bir evli bir kadının veya bekar bir kızı Eve giderken, değiştirdiği hatları hiç görüyor musunuz? Evde ailesiyle başka bir hat, çıktığında başka hatları var. O başka hatlar Ne hatları karıştırıyorlar? <gülüyor> Sonra yine, istatistiklere bakın, sadece yaşamış olduğumuz şu topraklarda sosyal ağlar dediğimiz Facebook'tur, Twitter midir, nedir, odur, nedir veya diğer chat odaları birçok ailenin boşanma sebepleri biliyor musunuz? Hı. Teknoloji Müslümanları ne yaptı? Bokuştu. Düşünün şimdi kapalı kapılar ardında yabancı bir kadınla yabancı bir erkek görüşemiyorsa internette karşılıklı nasıl konuşabiliyorlar? Hı. He kardeşler? Caiz mi bu? He? Hı. Dikkat etmek gerekiyor. Tamam, bazı konular var, sınırlar var ama ifsad edici konuşmaları ne yapamaz? Yapamaz. Onun için çok çok dikkat etmek gerekir. Teknoloji maalesef bir uçak, ne kadar güzel bir nimet. Dün benim Resul'um deveyle veyahut yürüyerek veyahut merkeple yolculuk yapıyordu. Bugün uçak var mı? Hem de klimalı. Müslümanların ibadetinin zikrinin mi artması gerekiyor? Yoksa Yoksa tamam artık e, tepki göstereceksiniz de daha dün Müslümanların evinde tuvalet yoktu, banyo yoktu değil mi? Evet. Belki kilometrelerce, metrelerce e, gidiyorlardı, yanlarında birileriyle kaza yedet yapmaya arkadaşlar. Bugün herkesin evinde sıcak soğuk su akıyor kardeşlerim. Allah'ın bir nimeti. Dün güvercinle veya insanla haber gönderiliyordu. Bugün bir tuşa basmadan çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Ama bu teknoloji bizleri ne yaptı? İfrar etti. Bozdu mu? Bozdu. O yüzden de çok çok ne yapmak? Dikkat etmek yolundayız. Yine medya yoluyla fesat. Bugün hangi gazete, hangi dergi alırsanız alın. Yakışıklı bir erkek resim var, kadın resim var. He? Erkeğin kese bakmaz. Hep kadını ön plana çıkararak ne yaptılar? İstihar ettiler. Bugün açık seçik resimler olan bir gazeteyi bir Müslüman evine, iş yerine getirebilir mi? He? Peki evimize nasıl sokuyorsunuz? düşündünüz mü? Bu gazeteleri özellikle bu tür çıplak resim olan gazeteleri marketlere, toptancılara ne yapıyorlar? Veriyorlar. Yumurta sarıyor. Bir şey sarıyor. Yine senin evine bunu ne yapıyor? Bir şekilde sokuyor. Müslüman her yönüyle buna ne yapacak? Dikkat e, edecek. Evet kardeşlerim. Demek ki fesatın yolları neymiş? Çok. Ve fesatın da en büyük şeyi Yaşanılan düzen kardeşlerim. Tüm kural, kurum ve kuruluşlarıyla doğurgan bir fesat türü. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda içki helal mı haram mı? He? Peki, şarhuslar araba sürdüğünde ne yapıyorlar? Nasıl kesiyor. Zina haram mı? Vergisini vermezsen adam. Böyle hale gelmiş. Fesadın kaynağı neresiğimiz? <gülüyor> Yasandan düzen. Öyleyse bizim önce dinden lazım olmamız gerekir. Demek ki yani burada bu tür maddelere girerek fesadın ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah aşkına bunu suğuruna varım kardeşlerim. Ve kendinize öyle bir çeki düzen verin ki şu gelen mesminizi kurtarın kendinizi kurtarın çevrenizi kurtarın öyle bir yaşayın ki gelecek toplumun tertemiz bir ortam bulabilirsin evet fesadın zıttı ne dedik Allah, ıslah aynen ilk derste hatırlarsanız vücutta bir et parçası var o düzeldi mi hepsi düzeliyordu buna salah bozuldu mu Hepsi. Bu Buna da ne diyorduk? İşkınk dedik. Evet, demek ki her şey neyilen bilmiyor, zıttıyla biliniyor. Ve fesadın zıttı olan salah müminlerin en belirgin vasfı ve peygamberlerin de bize öğrettiği şeylerdir Bakın ayette ifade edilen Yusuf Halis'in duasına benim canımı müslüman olarak al ve beni şalihler başına katıyor. Amin Ya Rabbi. Evet. Yani Allah'a itaata çağıran her şey şalak. Allah'tan alıkoyan her şey de nedir? Kesaptır. Allah Resulü ve Vesselam bunun ilacını bize bildiriyor. Benim de kalbim terk edenir. Bakın kim diyor? Allah Resulü. Ben de günde en az ne yaparım? Bir rivayette yetmiş, bir rivayette de yüz kere ne yaparım? Tövbe iştifazda bulunurum diyor. Demek ki bu da bunun neymiş? İlacı kardeşlerim. Evet. Her çeşit hayırı içeren şalak, şerrin her çeşidde nedir? Hesaptır. Allah hepimize hayır versin. Ve şalak da biz müminlerin vasfı olması gerekir. Biz de Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenip gözetmemiz gerekir ve bunu yaptığımızda da Allah'ın seçkin kullarının arasına girmemiz gerekir. Ki ne istiyoruz biz? Dünya saadeti mi ahiret saadeti mi? Hangisi? Öyleyse öyle olalım. Öyle çalışalım. Ve ahiret insanı olalım. Gören bizde Allah'a hatırlasın Başka bir şey hatırlaması Ve peygamberlerin Dualarına baktığımızda Her zaman fesatçının Şerinden sana Sığmırım Kötü insanın hareketinden sana Sığmırım düşmanının Galip gelmesinden Onun bana gülmesinden sana sığmırım Diye hep duaları var mı? Var. Demek ki Fesat her zaman olacak kardeşler. Fesat yurtları da her zaman kaostur, mutsuzluktur, kargaşadır. İnsandaki iç huzurunu her zaman ne yapar? Bozar. Bakın fesatçı yurtları insana hiçbir zaman kendisiyle bile barışık halde değildir. Ama ıslah eden salahçı insanlara bakın hep huzur içindedir. Hep hoskörü içindedir. Hep Allah'a havale eder kimseden intikam almaya çalışılmaz. Ama fesatçı insanlara bakın, her fırsatta bir şeyi değerlendirerek intikam alma yoluna gider. kargaşaya targaşaya gider, veyahut da müminlerin arasını bozar. Allah hepimize hayır versin. Fesat üreten birey ve topluluk olmaktan Rabbim bizleri uzaktasın. Evet. Ama öyle haller gelecek ki sohbetin başıyla yakalayıp onlar yeryüzünü ifsad ettikleri halde ne diyecekler? Evet. Demek ki ıslah adıyla ifsadı, barışçılık iddiasıyla gerçek barışseverliği ayıracak ölçüyü Kur'an'dan almamız gerekir. Allah'ın Kur'an'dan istediği gibi iman, ahirete yakinen inanmak, salih amel işleme, insanların iyiliği için çalışmadır kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Bakın insanlardan diyor ayet-i kerimede öyle kimseler var ki onun dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider. Ve o kimse kalbinde olanı Allah'a sahip tutar. Halbuki o düşmanların en amansızıdır. O iktidara, velayete geldiğinde yeryüzünde fesat çıkarmaya ekini ve nesilleri helak etmeye koşar. Allah ise fesad-ı şey Evet. Bu da Batara 204 ve 205'te. Fesadçılara verilen cezaya gelince kardeşlerim ayeti kerimede Allah kimin muhriş düzelten kimin de mürsit bozgunca olduğunu belirtiyor Batara 220'de. Allah fesadı sevmez diyor 25'te Ve Allah ahdini bozanlara bağlarını gözetmeyenlere fesat çıkaranlara lanet eder. Yardım ve inayetini keser diyor 25. 25'te. Hüsrana zarara uğrayansa ıslok işte fesatçılar diyor Bakara 27'de. Ve geçen hafta sohbetli de istediğim ayette bu ee, Hazerleşlek taşından örnek verdim dünyaya indiğinde nasıldı Ben beyaz yeryüzü nasıldı tertemiz inci gibi sü insanların işlemiş olduğu günahtan ne oldu Ve pek çok toplu kendi çıkarları yüzünden hep ünnyeini atmıştır bena görmüşler helak olmuşlardır bakın Allah Araf suresinde Peş Semut, Medyen, Sodom halklarının bozgunculuklarından dolayı onların ne yaptığını, felak ettiğini söylüyor. Yine İsrailoğulları yaptıkları fesat yüzünden dünyada ne yaptı? Felaketlerle, felaketlerle karşı karşıya kaldılar. Allah fesadı ne yapmıyor? Sevmiyor. Ve bir de hadislerden örnek verelim bir topluluk iman ettiğini söyleyip Medine'ye geliyor. Daha suslanıyorlar. Ali i Şelati ne yapıyor? Onları e, zekat develerinin olduğu yere götürüyor. Sütünden için karnınızı doyurun, devenin sütünden için sıfa bulun diyor insanlar. Diyor. Onlar ne yapıyorlar? İyileştikten sonra çobanın gözünü uyuyorlar, ellerini ayaklarını kesiyorlar, zekat develerini alıp diyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar mı? Allah Resulü'nün onları Resulü yakalayınca ne yapıyor? Söz yapıyor. Gözlerine mil çektiriyor. Ellerini, ayaklarını kesip oraya ne yapıyor? Bırakıyor. Cezada, cezanın növünde. Söz getiren, katağı dediğimiz, laf getirip götüren cennetin ne yapmayacak? Kokusunu dağıtmayacak onun için yapılan ifsat, sesat hiçbir zaman insanı hay e hayır ne yapmıyor kardeşler? Getirmiyor. Öyleyse Allah hepimize hayır versin. Bize düşen Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi kitne yeryüzünden kalkana kadar her zaman çok yetin ne yapma? Mücadele etme. Allah mücadele eden o kıllardan eylesin hak ve hak bilip yaşamayı batılı, batılı bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bilerek veya bilmeyerek gitmeye hesabı düşen kardeşlerimizi de Allah'ı şah etsin, Onlara hayrı göstersin, Nice hayırlar işlemeyi onlara da nasip etsin. Müslüman olmanın güzelliğini lecdetini tatmayı Rabbim onlara da nasip etsin. Allah kafirlerin müşterilerin serinden de bir Müslümanları koruyacak. Aneke Allah'a ümmet dedi hemdiki üstadan la ilahe illa ente ve elhamdülillah